الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. İnşallah bugünkü dersimizde Maide Suresinin 41. Ayet-i Kerimesini <gülüyor> ve 42. Ayet-i Kerimesini ve zamanımız olursa inşallah 43'ü işlemeye gayret edeceğiz. Bu Ayet-i Kerime Buhari, Müslim, İmam Malik, Beyhaki, İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik yani Sunel ve kutub de Sitte ashabı sebebi nüzulu hakkında söz ettiklerinde ki hemen hemen bütün müfessirlerde aynı sebebi kitaplarında, tefsirlerinde zikretmişlerdir. Olay Medine'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile e, muvada ehli dedikleri <gülüyor> muadaa ehli dediğimiz bugün işte kısmen bazı yazarların, çizerlerin Mecine vesikası diye adlandırdıkları o vesika yani muada'a anlaşma e, gereğince orada bulunan bazı Yahudilerden bir erkek ve bir kadının <gülüyor> zina etmesi yani evli olan bir kadın ve bir erkeğin zina etmesi üzerine bu ayet-i kerime indirilir. Çeşitli e, rivayetlerde mesela bu hadide 3-4 yerde bunun değişik şekilde rivayetleri vardır. Yani hadise ayet-i kerimenin Yahudilerden bir erkek ve bir kadın arasındaki gayri meşru ilişkiden ötürü ayet-i kerimenin indiğini söylüyorlar. Hemen hemen diğer kitapların çoğunda da buna değinilmiştir. Mesela Ebû Zerrak'ın müsnedinde, İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bununla ilgili rivayetler vardır. Ee, Yahudiler daha önce kendi aralarında Allah'ın indirdiği rejim hükmüyle diyorlardı Yani bir erkek ve bir kadın kendi aralarında gayrimeşru ilişki kurallarsa Tevrat'ta Allah'ın hükmü olarak, Allah'ın hükmü olarak dikkat ediniz. Allah'ın hükmü olarak rejim edilmeleri den İsrail'den istenmiştir. Fakat aradan zaman geçince, Beni İsrail'in başından birçok habiseler, birçok badileler, inkarlar, musibetler geçince, mesela Romalılar'ın işgal etmesi, Yunanların işgal etmesi, Babiller'in işgal etmesi gibi, bu 4-5 işgalden sonra ellerindeki Tevratlar tarif ediliyor, kısmen bozuluyor, kısmen bazı yerler sabit kalıyor, değişmiyor ama, hangisinin gerçek Tevrat olup olmadığı belli değil. Çünkü Hazreti Musa'dan binlerce yıl sonra tekrar tedvin ediliyor. Dolayısıyla orada yine de tahrif edilmeyen Allah'ın emri olan rejim hükmü vardı. Yahudiler bununla kendi aralarında hükmetmiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Medine'ye ilk geldiği dönemlerde <gülüyor> Yahudilerle ve Hristiyanlarla diğer müşrik olan Arap kabileleriyle bir anlaşma yapmak istedi. Bu anlaşma içerisine Müslüman kabileler girdi. Arap kabileleri, Yahudiler o kabilelerden bazısına dahil edilip Müslümanlarla o anlaşmaya dahil edildiler. Yani hukuki bir stati belirlemek için e, cinayetlerde, haksızlıklarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve e gelecekler. Kendi aralarındaki meseleyi kendileri halledecekler. Kendileriyle Müslümanlar arasında bir mesele olduğunda veya zimmi olanlar arasında bir mesele olduğunda ne yapacaklardı? Gelip başvuracaklar merci, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Arapların da çok iki, yani Yahudileşmiş, iki tane büyük Arap kabilesi vardı. Aslen Arap, fakat daha sonra Yahudileşmiş olan iki büyük Arap kabilesi vardı. Bunlardan bir tanesi Beni Nadir, bir tanesi Beni Kurayze'ydi. Yani Sa'd, mesela Saad ibni Malik'in, Muaz ibni Cebel'in, Saad ibni Muaz'ın kabileleri oluyordu bunlar bu kabilelerden birisi mesela Kurayza'dan birisi, Nadir'den birisini öldürdüğü zaman mutlaka kendi adamları da öldürülürdü. Ama Nadir kabilesinden Kurayzi olan birisini öldürdük, öldürdüğünde Nadiri olan birisi, Nadir kabilesinden olan birisi onlara ne yaparlardı? Elli ölçek, elli ölçek hurma verirlerdi. Ama öbürleri öldürdüğü zaman hem 50 ölçek kurma verirlerdi, hem de kendi adamları öldürülürdü. Yani böyle bir haksızlık, böyle bir üstünlük vardı. Nadir kuvvetli ve güçlü olduğu için benim diyor adamım döversen senden ceza alırım. Benim adamımı öldürürsem ben seni adamını öldürürüm ama sizin adamınız bizden öldürürse, bizim adamı sizden öldürürse öldürülmez. Yani böyle bir haksızlık vardı. <gülüyor> Bu haksızlık bir türlü giderilememişti. Fakat aralarında zaman zaman hadiseler, olaylar oluyor. Diyor ki Kurayzarlar, bak biz işte bu peygamberin geleceğinden bahsediyorduk işte biz. Siz de diyordunuz, biz de diyorduk. Böyle bir Resul gelecek, böyle bir Nebi gelecek. Tevrat da söz ediliyor. O geldiği zaman işte biz üstün olacağız. O bizi tutacak, biz ona iman edeceğiz. Biz herkesin üzerinde söz sahibi olacağız. Yeryüzün egemenliği bizim olacak. Böyle aralarında sürtüşmeler devam ederken, böyle bir hadise oluyor. Kesinlikle bunu hangi kabileden olduğu belli değil. Ancak o kabilelere dahil olan Araplardan, yani Yahudilerden, muada'a ehli olan Yahudilerden bir e, topluluktan böyle bir hadise zuhur ediyor. Ve tutuyorlar, e, diyorlar ki e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yani Muhammed'e diyorlar aleyhisselatü içimizden Birilerini gönderelim. E, kimi rivayetler diyor ki, kendilerinden adam geldi. Kimileri de diyor ki, mesela Kurtubi ve İmam Halusi'nin tefsirinde dediği gibi, bunlar diyor, e, Medine'de olan münafıklar onlara yakın oldukları için, tuttular münafıklardan bazılarını peygambere gönderdiler, tamam mı? Peygamberin ağzını yok olmak için. Acaba sorun, eğer bu sizin götürdüğünüz, talep ettiğiniz şeyi, yani bu zina hadisesini elde sopayla yahut da kırbaçla hallederse tamam diyor. Ama halletmez de rejim olayını gündeme getirirse o zaman 12 ki bu nebidir. O zaman amel etmeyin onu sözüyle diyor. Onun için ayet-i de bu olayı izah ediyor ve bu olayı hükmünü gündeme getiriyor. Fakat daha başka rivayetlerde mesela benim karıştırdığım kadarıyla gündeme Kimi tefsirlerde Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta recim var mıdır yok mudur diye hiç sormadan bunların hakkında küşmür recim olduğunu söylüyor. Böyle bir açıklama var. Fakat gerçeği nedir bilmiyorum senedini bilemiyorum. Ama asıl olan onlara gelip Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden ne yapmasıdır? Bu konu hakkında hüküm vermesi. Çünkü artık Kureyzi'ler diyor, bu peygamber geldi, bak biz onun güvencesi altındayız, biz istersek gideriz. Bak ona şikayet ederiz sizi Aramızda eşitlik, hukuk, hak hukuk meselesini imzaladık ya, siz bu konuda bize zulmedemezsiniz. Yeter bugüne kadar yaptığınız. Bak bu nebi geldi, artık bundan sonra onun hükmüne tabiyiz. Evet, Diyorlar. Tabi ayet bunun üzerine geliyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe resulü, la yahzun kellezine fil kufri, مِنَلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُهُمْ Ey Resul, "La يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Küfürde, acele eden, küfürde, küfründe süratli olanlar seni sakın mahzun etmesin. İmam Halusi diyor ki burada, neden allah Teala, peygamberini risaletiyle, yani rasulluğuyla zikretti ve rasullikten sonra da hüzün kelimesinden bahsetti. Mahzun olma. Yani onlar senin hükmünü kabul etseler de, etmeseler de, inkar da etseler veya sen onlar hakkında hüküm verdikten sonra, onlar yüz çevirip gitseler bile senden, her halükada sen kesinlikle mahzun olma. Niye mahzun olma? Çünkü senin o verdiğin hüküm, veya vermiş olduğun hüküm Allah katından Allah'ın razı olduğu hükümdür de onun için. Mahzun olma. Bazı müfessirler yuhzin okumuşlar, bazıları yahzen okumuşlar. Her ikisinde mana olarak aynı şeydir. اَلَّذ۪ينَ يُسَارِعُنَا فِي الْكُفْرُ مِنَ الَّذ۪ينَ bi اٰمَنَّا بِأَهْوَاهِمْ وَلَمْتُوا tu'minu خُلُهُمْ Burada ayetten sarahaten anlıyoruz ki o küfürde musaraada bulunanlar münafıklar. Medine'nin münafıkları. Ağrısı diyor ki, neden küfürde süratten, musara'dan bahsediyor? Yani onlar küfürde birbiriyle sanki yarışıyorlar. O küfür zümresi Nifak zümresinin içinde olanlar küfrü ve fıskı işlemek için sanki birbirleriyle yarışıyorlar. Bir küfrü bırakıyorlar, bir başka küfre sarılıyorlar. Bu sefer başka bir küfür işliyorlar, başka küfre sarılıyorlar. Onu bırakıyorlar, öbürü küfre sarılıyorlar. Veya diyelim ki Yah Yahudilerdir bunlar. Yahudiler hakkında olduğunu kabul edelim. Çünkü iki tane tefsir ve tevil var. Onlar ayetlerin bir kısmını amel ederler, sonra onları bırakırlar, işlerine gelmeyince bu sefer başka şey iflas ederler. Ayetleri inkar ederler, onun yerine küfür ederler. Bu şekilde, yani o küfür dairesi içinde küfürün birini bırakıyorlar diğerine, birini bırakıp bir başkasına bu şekilde Allah'ın kitabıyla amel etmiyorlar. O ağızların ile iman ettik deyip de kalpleri iman etmeyenlerin küfürde müsaara etmeleri, bir küfürü bir diğerine tercih edip acele etmeleri, koşuşturmaları, seni sakın ne yapmasın mahzun, seni sakın mahzun etmesin, seni sakın üzmesin. Ve min el-zineh adu, hem Yahudilerden anlamındadır, hem de daha önce Yahudi olmadığı halde. Daha sonra Yahudileşmiş olan bir kavimden bahsediyor, topluluktan. وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُوا Yahudilerden öyle kimseler vardır ki سَمَّعُونَ لِلْكَذِّبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَار۪ينَ لَمْ يَأْتُوكُ hmm. Buradan anlıyoruz ki o münafıklar ile beraber, Medine'deki münafıklarla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilerin iki topluluğundan da temsilciler geliyor. Bu iki topluluktan temsilciler geliyor. Fakat bu temsilcilerin içerisinde olan kimseler daha önce kendilerine verilmişti ki işte yani ayette biraz sonra gelecek. Onlar geliyorlar kavimlerine haberleri götürecekler. O adamla o kadının hükmünün ne olduğuna dair peygamberin vereceği hükmü götürecekler. <gülüyor> Çünkü sema'un lil kezb. Arapçada sema'un yani sema bana işit Semmi işit anlamındadır, işittirmek anlamında olduğu gibi aynı zamanda kabul etmek ve kulak vermek anlamındadır. Bu bakımdan mesela biz diyoruz ki semaune li lil kebili kalemli yok burada bana gelince olmaz semaune lil kebili orada li var el bir de başında li var biz namaz kılarken diyoruz ki semi Allahu Li men hamidehu, yani oradaki ifade şu oluyor: Allah kendisine hamdened hamdedenin hamdini kabul etsin. Zaten Allah duyuyor. Bizim Allah duysun demek anlamı Çıkar. çıkmıyor ki, çıkıyor ama o değil asıl maksat olan o ifadeden yani semiyallahu, <gülüyor> Allah işitti li men hamidehu. Kendisine ham dedeni için çıkıyor. Kendisine ham dedeni, kendisine ham dedeni veya ded edene kulak verip iştir. Yani sem'ini, evet, o semeler iştir onu. Fakat diyor ki Alusi bu aslında kabul anlamındadır. Yani semi men Hamide Allah kendisine ham dedenin hamdini kabul et. Birbirimize dua ediyoruz bak. Allahu limen her kim ki Allah'a hamd ederse Allah onu kabul etsin. Bir sürü de burada çıkıp Müslümanlara itiraz ediyor. Efendim niye tevessüle karşı çıkıyorsun, niye tevessüle eleştiriyorsun bilmiyorum ne falan filan. Kardeşim sen namazı tanımıyorsun musun? Sen namazdaki vesileyi, dualardaki vesileyi, Kur'an okumudaki vesileyi, Peygamber aleyhissalatü ve selam getirmedeki vesilenin ne olduğunu anlamamışsın kalkıp başka şeylerle şeyhlerini kutsallaştırmak için sen onlar adına vesileyi savunuyorsun. Senin derdin şeriat bana savunmak gerek aslında. O şeyhle alakalı bir konu olduğu için senin için önemli arz ediyor. Olmasa bile hiç benim arz etmeyecek belki. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <y> Semmâûne <reserves> lilkezibi <y 4000> yalanı o Yahudi kavimlerden, Yahudileşmiş olan topluluktan yalanı kabul eden yalana kulak verip yalan haberin gelmesini isteyen ve yalanla amel edenler vardır. Sonra onlar o kavim gidecekler ne yapacaklar? Semmâûle li kavmin âkârin lem gidecekler daha önce kendilerini gönderen kavimlere mesela diyecekler ki Muhammed böyle söyledi ama biz onunkini kabul etmiyoruz biz sizin sözünüzü dinleyip sizin sözünüzü kabul ediyoruz. Muhammed'in hükmünden kaçmak için. Ne diyecekler? Semiauna li kavmin aharin lem sana gelmeyen o kavmi sözünü dinleyip onları kabul edecek olan kişilere söz işittirenler, söz götürenler var. Ne yapıyorlarmış onlar? O gelmeyen kavim. Yuharrifunal kelime min ba'di mawadihi. Allah'ın ayetlerini el kelim ayet anlamındadır. Ayetler anlamındadır. Yani Allah'ın kelamının sözlerini bir yere konulduktan mevdi ye, yani vada konulma yeri, tespit edilme yeri, tamam zikredilme yeri beyan edildikten sonra onu o yerde durdurmazlar, bırakmazlar, onu aşağı çekerler. Yani hükmü kitaptan çıkarıp tahrif ederler onu hiç kabul ederek onunla amel eder. Yakulûne derler ki, kim? O gelmeyen kavim. Yahudilerden gidin öğrenin. Ne diyecek bakalım. Bizim kitabımızda bu var ama bizim aramızda böyle mesele çıkınca da Muhammed'e gideceğimizi söyledik. Gidin bakalım ne diyecek. Derler ki, in utitum hâda. Burada çok ilginç bir şeydir. Kur'an'da hâdan'ı işaret ettiği şey yok. Meazülere bunu soracaksınız. Hazan işaret ettiği şey nerede? İşaret اِشَارَةُ ve وَالْمُشَارُوا اِلَيْهِ غَيْرِ مَوْجُودُمْ İşaret mevcut, مُشَارُوا اِلَيْهِ غَيْرِ مَوْجُودُمْ Kendisine işaret edilen yok. İşaret var, işaret sıfatı. Bu. Ama bu yok Kur'an'da. Dikkat ettiniz mi? Bu dediğimiz şey Kur'an'da yok. Zikredilmemiş. Ama bu işaret sıfatı var. İşaret zami dediğiniz için. Evet. Çünkü hem zamin hem sıfattır. Yani ne ne olduğu yok. Benim yok işaret için. edilen yok. Nedir bakalım? Hocam bu herzenin yani bütün hepsi geçerli geçenler. olur? Şimdi devam edeceğiz. Yakulüne in uytitum hâza. Onlar kenarlarında bir şey ittifak ettiler ya. Dediler Muhammed sizin gibi, bizim düşündüğümüz gibi hükümleri böyle gevşetip uygulayacaksa, tamam alır. Ama öyle hükmetmezse bırakın, terk edin, gelin. اِنْ اُوْت۪يْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ Hemen amel edin. Yani o gevşek hükmeyi tahrip edilmiş hükme sarılırsa onunla amel ediniz. وَاِنْ لَمْ تُعْتَوهُ فَحْذَرُوهُ Eğer sizin arzu ettiğiniz emir, hüküm size verilmese. biliniz ki o peygamberdir, Allah'ın hükmünü aranızda tatbik eder, ondan kaçının, sakınınız. Yani ağzınızdan sakın bir şey kaçırmayınız. ha yani önce söylemek istemeyiniz o peygamber böyle bir şey hakkında ne diyecek bakalım neyse geliyorlar bundan sonra kısa'nın ikinci pastını anlatalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Yahudilerden çok meşhur kimseler vardı o meşhur kimselerden bazısını tutuyor gibi onlara soruyor bunlardan aptalay bir Soruya Yasir bin Ahtab ve Vahb ibni Yahud, ibn Yahuda. Bu isimli kişilere Beytul Midras diye daha önceki dersimizde anlattığımız midras, ders verilen, yani talim yapılan, eğitim verilen bir mekan. Yahudilere ait bir mekan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir, onlara der ki, işte ey Yahud, ey Yahudiler, siz bu Tabi peygambere gelince peygamber onları alıyor. Diyor ki o zaman gidip ben bunları bir sorayım diyor. Abdullah ibn-i Selam diyor ki ya Resulullah gidelim bilenlerine soralım bunları. Tevrat'ta bu konuda rejim var. Abdullah ibn Selam Yahudilerin alimiydi. Geldi Müslüman oldu. Tevrat'ı çok iyi biliyordu. Gitti Aslında sallallahu aleyhi ve sellem o medresenin kapısına durdu. Onlara ida etti, çağırdı. Dedi ki, Ma تَجِذُونَ fi kitabikum. ''an hükmü zâni ve zâniye'' Siz kitabınızda zina eden kadınla erkeğin hükmü hakkında ne buluyorsunuz dedi. Ee, Müslüm'deki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka bir hadise anlatıyor. Yani olayın e, tarihsel gelişimini anlatıyor bir kadınla bir erkek yüzleri simsiyah boyanmış, tamam mı? Ters eşeğe bindirilmişler, affedersiniz. Sokaklarda gezdiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve yanından geçerler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sorar, bunu nedir diye diyorlar ki efendim zina eden kadınla erkeğin cezası bu olduğu için biz onları böyle cezalandırdık. İnsanlar arasında rezil olsunlar diye. Çünkü daha önce zenginler, fakirler zina ettiği zaman rejim ediyorlardı. Ben İsrail, bir zengin Zina ettiği zaman kadın ve erkek olsun onu etmiyorlardı, Onun öldürülmemesi için böyle bir soytarılık, böyle bir tahrik, bir ayeti tahrik ortaya çıkarıyorlar. Kendi nefislerinden, kendi hevalarına uyan bir hüküm koyuyorlar Allah'ın hükmü yerine. Güya bununla daha çok utandıracaklar. Çünkü övründe utandırma yok, hemen öldürme var. Ama bunda utandırma var. Onlar için utandırmak Allah'ın hükmünden daha çok tehlikeli oluyor. Yani daha çok etkili oluyor güya. Dasulah sari, her keda hadde zani bi kitabikum? Siz zaninin haddini kitabınızda böyle mi buluyorsunuz? Madem Yahudiye Tebratı uyguluyorlar, onların bazı kemküm ediyor. Dasulah sari, en şuduk bu rivayeti hem böyle bir hadisi de birisine sorduğu yani soruyu sorduğu anlatılır, hem de o medresenin kapısında durduğu zaman aynı soruyu orada sorduğu rivayet edilir. Demek ki. Olay bir bütün halinde cereyan ediyor. Önce o eşeğe bindirilen Yahudi kadınla erkeğin hadisesi cereyan ediyor. Sonra onlara soruyor. Orada netice alınmıyor. Öyleyse diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin alimlerinize gidip soralım. İşte o İbn-i geliyor. İşte Vehbi bin Ahtaba geliyor. Öbürü Yahuza dedi. Vehbi Yahuza'ya geliyor. Onlara soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes diyor ki, evet kitabımızda böyle buluruz diyor. Fakat orada gençlerden bir tanesi o konuşmuyor, kempküm ediyor. Konuşmuyor ama Rasul'a onun halinden bir şeyler olduğunu anlıyor. Onu çağırıyor ve ona soruyor. Genç birisi İbn Soruya, Abdullah İbn Soruya. diyorlar ki Müslüman oldu, sonunda nifak etti. Önce Allah Rasulünü tasdik edin. Rasul'a ki Enşuduk ebillah ellevi anzal ettaurat ala Musa aha keda tejduhaddazani fi kitabikum. Sene Musayat Tauratin zran Allah'ın adıyla yemin'e veriyorum. Siz kitabınızda zina eden insanın haktını cezasını böyle mi buluyorsunuz dedi öyle deyince o da dedi ki ey Allah'ın Resulü bizim kitabımızda zina edenin cezası rejimdir taşlanarak öldürülmektir şimdi bir başka kıssa anlatılır bu olayla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan o ahbarları çağırınca getiriyorlar Tevrat'ı açıyorlar böyle tomar halindedir Tevratlar Tamam mı? Ee, bu ekmek şeyler olur ya merdane gibi. Tomar halindedir. Onları böyle bir açarlar, okurlar. Açtıkları zaman böyle tomarı çeviriyor ya sigara şeklinde. Tomarı şöyle çevirirken elini şuraya şöyle koyuyor. Bu ayeti okumuyor. Üsttekini ve alttakini okuyor. Böyle çevirirken. Resulullah s.a.v. onlar yazısını bilmiyor. Okumayı da bilmiyor. Altta bir insan ya Resulullah bu diyor rejim ayetini atladı. Elinin altında rejim ayeti var. Resulullah diyor kaldır elini ve okuyor. Elini kaldırdığın zaman altında rejim ayetini okuyor. O rejim ayeti işte Tevrat'ta. Burada mesela şu ayeti kerimedir. Eğer bir adam başka bir adamın karısıyla zina ederken bulunursa, zina eden adam ve kadın ölecekler. Erkeği taşla taşlayacaksınız ve ölecekler ve kötülüğü aranızdan kaldıracaksınız. Tesniye 22-24 ayrıca Levililer diye bir bölüm var. Orada 20 14 işte efendim 21. bölümün 9. kısmında böyle 5-6 yerde ne yapıyor? Tevrat'ta rejim cezası olduğunu biliyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmü görünce o zaman onları çağırtırıyor Diyor ki işte İbn Soriya da o da ortaya atılıyor. O yemin vermesinden sonra diyor ki ya Resulullah Tevrat'ta bunun hükmü vardır, bunun hükmü Tevrat'ta reçimdir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişiyi alıyor ne yapıyor? Mescidin önündeki bir alanda sahada bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşlatarak öldürüyor. Şimdi özellikle günümüzde Avrupa hukukunun ve Batılıların laik ve kemalistlerin etkisinde kalan birçok Müslüman yani şöyle veya böyle isterse itiraf etmesin kaldığını Batırların etkisinde kalan bu Müslümanlar bugün diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rejim etmemiştir. Rejim hadisesi mütevartirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde bir maizi rejim ettirdi. Bir tane Eslem kabiresinin birisi vardı onu rejim ettirdi. Tamam mı? Bir kadın vardı onu rejim ettirdi. Ondan sonra bir tane delikanlı vardı, sahabinin birisinin yanında çalışıyordu, gençti. Onun hanımıyla zina etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uneyse Enes radıyallahu anh'a haber gönderdi gidin onu taşlayın dedi. Şimdi biraz sonra vaktimiz olsun inşallah bunları yavaş yavaş, teker teker anlatmaya çalışacağız. Demek ki Resulullah döneminde oldu, Ömer taşlattı, öbekir taşlattı, Hazreti Ali taşlattı. Hatta Hazreti Ali hem yüz kırbaç vurduruyordu... Üstelik bir de recmet diyordu Ama Ebu Hanife'nin ve diğer imamların mezheflerinde nedir? Ee, sadece recm edilir. Recm beraber nedir? Kırbaçlama, yüz kırbaçlama olayı yoktur. Demek ki e, Yahudiler ne yaptı? İki Yahudi'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recim ettirdi. Yahudiler gazaba geldiler, kızdılar, gittiler. Ve gelip de herhangi bir şey yapamadılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selleme. وَمَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكِ لَهُ مِنَ اللّٰي Orada diyorlar ki i̇bn Suriye önce Allah Rasulü'nü tasdik etti, sonra da terk etti, iman etmedi. Bu, burası, bu ifade onun içindir diyor. Ancak ifade geneldir herhangi bir şahsı veya kimseyi. Almıyor içine bu Yahudiler hakkında onların fitnelerinden dolayı eğer Allah bir kavme, bir topluluğa fitne istemişse, imtihan istemiş ve onları cezalandırmak istiyorsa... Sen onların başlarına herhangi bir şey gelmemesi noktasında herhangi bir kuvvetin, herhangi bir imkanın yoktur. Ulai kelezine lamm yuridi Allah en yutahira dunya ve fil azim. İşte onlar var ya diyor Allah Teala, onların kalbini Allahu Teala temizlemek istememiştir. Niye? Çünkü temizlenmek istemiyorlar. Bir insan tövbe etmek istemeyince Allah tövbesini kabul eder mi? Tövbe edecek, niyetlenecek ve o tövbeyi Allah kabul edecek. Şimdi onun tövbesini halk etmek başka, onun tövbesinin ka tövbesinin kabulünü halk etmek başka bir olay. allah Teala sana imkan veriyor tövbe edesin diye imkan etmiyorsun. Sen o verilen sana takdiri, verilen imkanı yapmayınca, ona yapışmayınca bu sefer arkasından kabul gelmez ibadetlerde öyledir. Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Niye? Çünkü o ayetlerin birini bırakıp diğerini tarif ediyorlar, efendim kendi hevalarına göre bir hüküm koyuyorlar. Bu hüküm koymaları onların kalplerinin kirli olduğuna, kalplerinin dalalet ve küfürle kaplandığına işaret ediyor ki allah Teala onların kalplerini temizlemek istememiştir buyuruyor. Onlar için dünyada bir aşağılık bir zillet vardır. Ve ahirette de onlar için çok büyük bir azap vardır. وَلَهُمْ, وَلَهُمْ فِي Fil عَذَابٌ عَظِيمٌ Azim olan çok büyük bir azap vardır. Ahiret günü diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi e, burada ayet-i kerimede demin dediğimiz gibi <gülüyor> hem e, cilt olayı, cilt dediğimiz kırbaçlama olayı yok, hem de rejim olayı yok. Ancak ayetin indiği, ne için indiği, indiği sebep demin anlattığımız iki Yahudi'nin, bir Yahudi erkeğin ve bir Yahudi kadının zina etmesi olayı. Bunun üzerine nakledilen haberlerin çoğunluğu neredeyse mütevatirdir. Yani recm zaten mütevatir bir hadisedir. Mesela Maiz'in edilmesi Medine'nin dışında bu Yahudi kadın ve erkeğin edilmesi mütevatir bir durumdur. Yani İslami kaynakların, mesela Ebu Davud'dan, Müslim'den, Tirmizci'den tutunuz, Buhari'den tutunuz, birçok İslami kaynakta nedir? Bu e, zikredilmiştir, esbab-ı nüzzulu olarak buna değinilmiştir. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili inşallah birkaç ayet-i daha göreceğiz. diyor ki aleyhissalâni cübillâh semmâûne lil kezibi o Yahudilerin sıfatlarını anlatarak kınar kınıyor. Onlar yalanı kabul ederler, yalana kulak verirler, yalanın peşinden giderler ve onlar rüşvet yerler. Nasıl rüşvet yerler? Şimdi zengin olduğu zaman Yahudilerin hahamlarına, hakimlerine para veriyorlardı, o onu ne yapıyordu? Kapatıyordu üstünü. Ve ona bir hediye götürüp veriyorlardı. O Allah'ın Tevrat'ta indirdiği hükmü tatbik etmiyordu. Onlar hakkında uygulamıyordu. Feinca'ûke Eğer sana gelirlerse Fahkum beynehum İşte geldiler ya Yahudiler. Ayet-i Kerime'yi indirdi Allahu Teala. Ayet-i Kerime sanki olayın tam bitiminde değil ortalarında bir yerde iniyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm verdi. Rejim hükmü verdi. Rejim hükmü verilmeden önce ayet-i kerime geliyor ancak olay bitmiş değil daha. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Midrasa gidip gitmediği kesin belli değil. Buradan da anlamıyoruz. Yani o tarihsel zaman sürecini göremiyoruz. Demek ki ayet-i kerime olayın başlangıcından bir müddet sonra iniyor. Resulullah'ın gidip de beytin ül Midras'a, Yahudilere sorması da biraz sonra tahakkuk ediyor. Ayet o aralarda bir yerde iniyor ki onların arasında hükmet diyor. Resulullah hükmettikten sonra Kur'an-ı Kerim onlar arasında hükmet diye bir ayet kerime indirmez ki. Yani allah Teala böyle bir ayet göndermez ki. Zaten sen onların arasında verdiğin hükümde doğru oldun derdi Kur'an-ı Kerim. Yani peygamberin verdiği hükümde peygamberi tasdik olması, etmiş olması gerekirdi ki. Bu vahyin e, inişi ve vahyin kanununa uygun olandır. فَحْكُمْ <fahkum> بَيْنَهُمْ <beynehum> Onlar sana gelirlerse, onların arasında hüküm ver. Yahudi Yahudi ile, Hristiyan Yahudi ile bir hadise oldu diyelim. Bu ayet umumdur. Onlar arasında hüküm ver. Ev اَعْرِدْ <ahrid> anhum, Yahut onlardan yüz çevir. Şimdi biz görüyoruz ki, ayet gerimede takhir denen bir hadise var. Nedir takhir? Hakime, yani kadıya veya imama, bu gibi meselede, kitap ehlinden, insanlar geldiğinde, Allah Resulü'ne veya Müslümanların imamına, halifesine yani kaza sistemine, kadılarına bizim aramızda hüküm verin dedikleri zaman iki şık var karşısında kadının veya imamın. Ne yapması lazım? Onlar arasında hüküm vermesi veya yüz çevirmesi gerekir. İmam Malik diyor ki Rahmetullahi Aleyh, İslam'ın kadısı veya İslam'ın imamı hüküm verip vermekte serbesttir. Ayete göre nasıl takhir yani seçenek bırakıyor ya yapıp yapmama özgürlüğü tanıyor ya ama Ebu Hanife diyor ki rahmetullah hayır diyor her halükarda ne yapar cezayı İslam'ın kadısı İslam'ın mahkemeleri uygular İmam Şafii de yer yer aynı görüşte görüş paralelinde fetvalar vermiş Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh ise ee, İmam Ebu Hanife'nin bazı zimmiler hakkında e, rejim cezasının uygulanmasını istememesine rağmen ne yapmıştır? Ebu Yusuf, İmam Şafii rahmetullâ aleyh gibi zimmiler de olsalar, onlar bize başvursalar da başvurmasalar da, madem ki onlar hukuki olarak İslam'ın hükmüne tabidirler, İslam devletinin muvatını yani vatandaşıdırlar, Tabiidirler. O halde onların üzerinde ne uygulanmalı? Bu hak uygulanmalıdır. Eğer uygulanmazsa sorunlar çıkacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyguladı. İmam Ebu Hanife'nin kıyasdır. hıyastır. Onların ki tabi olmalıdır. Her iki iştihada da itirazımız yok. Fahkum beynem onlar arasında hüküm ver ama neyle? Burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Yani uykunuz varsa da uyumayın. Açıkça söylüyorum çünkü konu yavaş yavaş önemli bir tartışmaya girecek. O tartışma Türkiye'de rejimin inkar edilme olayı. Hatta adamlar kitap yazıyor ve rejim olduğunu söyleyenleri neredeyse Yahudileşmekle suçluyorlar. Dikkat edin. Yani İslam'da rejim olduğunu söyleyenlerin neredeyse Yahudileşme temayülü süreci içerisine girdiğini söylüyorlar. Kardeşim bu uygulamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Ömer yaptı, Ali yaptı. Siz Müslümanları rejim cezasının İslam'da sünnette teşrihi olarak var olduğunu kabul eden Müslümanlara ne halkla kalkıp diyebilirsiniz ki bu bir Yahudileşme temayülüdür? Biraz sonra ayet-i göreceksiniz ki Allahu Teala rejmi Kur'an'da nas olarak zikretmiştir. Sarih olarak değil, nas olarak zikretmiştir. Bunu göreceğiz. in تُعْرِدْ anhum. Eğer onlardan yüz çevirirsen, bakın, yani yüz çevirirsen nedir? Yüz çevirirsen burada iki anlamı taşıyor. Bir, hüküm vermeme noktasında yüz çevirmek, bırak kendi başlarına ne yaparlarsa yapsınlar, hahamlarına havalet anlamında. İkincisi, sen hüküm verdikten sonra onlar ne derlerse desin, onları umursama, onlardan yüz çevir. فَلَنْ يَذُرُّوكَ شَيْءَ arkasında çok ilginç bir ayet-i kerime geliyor. Birisi size dese ki, "Kardeşim bak, falanlara şu şu sözü söyle veya söyleme." Hı? Eğer onlara bu sözü söylemezsen sana hiç bir zarar vermezler. Siz bu ifadede ne anlarsınız? Falanlara bu sözü söyle veya söyleme. Söylemezsen sana hiçbir zarar vermezler. E kardeşim söylememekte zaten zarar yok. Öyle mi? Söylemede zarar var. Ben size niye diyorum ki bu sözü söylemezsen sana bir zarar vermezler? Demek ki söylediğim zaman zarar söz konusu ki. He? Ben böyle bir ifade kullanıyorum. Haşa Allah'ın misali herkesin misalinden daha yücedir. Allah'u Teala diyor ki onlar sana gelirlerse fe in şart. Girirlerse şayet. Hemen emirdir cevap olarak, fakum بَيْنِهُمْ Hüküm ver Allah'ın hükmüyle, hükmet onlar arasında. Çünkü peygamber ile hükmetmez, kendi kafasından, kendi nefsinde bir şeyle hükmetmez. Neyle hükmetmesi lazımdır? Çünkü hüküm kelimesi geçiyor. Hüküm dediğin zaman Allah adına imza koymaktır. Peygamber Allah adına o hükmü veriyor. فَحْكُمْ اَوَعْرِط Hüküm ver veya yüzçedir yüz çevirirsen onlardan sonuç bir zarar vermeyeceklerdir yüz çevirdi peygamber niye zarar versinler ki yani ki hüküm, ben, verildi hüküm verildi acaba şöyle düşünülebilir mi bazıları diyebilir ki efendim <gülüyor> peygamber hüküm vermeyince o Tevrat'taki hükmün uygulanmasını isteyenler belki peygambere kızabilirler bir tevildir bu <gülüyor> peygambere gazap edebilirler kim besleyebilirler kendileri haklı oldukları halde <gülüyor> haklarında hüküm verilmediği için lehlerine peygambere kızgıza bilirler onun için ayet demiştir ki sen işte onlardan yüz çevirirsen sana bir zarar vermeyeceklerdir yani on birileri lehlerine hüküm vermek istiyordu ama Resulullah onların lehine hüküm vermediği için onlar Resulullah buğz ettiler kızdılar sen onları umursama anlamında inmiştir diye bir tevil yapabilirler ama aslında ayetin mecrası seyri sibakı böyle değil. <gülüyor> evet. Ve in hakem te beyine, ve in hakem te fakın Ayet başına tekrar döndü. Sana gelirlerse aralarında hüküm vermen için tabi bak. Sana gelirlerse ne için hüküm sormak için o zaman. Hüküm ver. Veya verme. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana bir zarar veremeyeceklerdir. Asla bir tek zarar bile veremeyecekler. Çünkü Allah seni koruyor, Allah seni muhafaza ediyor. Ve in hakemte eğer hüküm verirsen ta başına döndük. Emre diyor önce diyor. Hükmet diyor. Peygamber de hüküm verdi. Rejim hükmüyle değil mi? Zinanın cezası olarak onları rejmettirdi. وَاِنْ حَكَمْتَ بينهم Eğer onlar arasında hüküm verirsen فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ İşte bu ayeti kerime demin dediğimiz olayın recmin akaibine yakın bir zamanda geliyor. Yani rejimle sanki beraber inmiş gibi bir ayet. ve rejimden biraz önce inmiş bir ayet. Ayet parça parça geliyor. Veya tüm gelmiştir. Onu Allahu Teala bilir tabi. Ama biz hadisenin seyrini yani esbab-ı ta takip ettiğimizde Olay bir çırpıda cerrahin etti. Birkaç sahne halinde cerrahin ediyor. فَحْكُمْ bil بِالْقِسْتِ Onlar arasında kısf ile, adalet ile hükmet. اِنَّ اللّٰهَ يُحَبِّ الْمُقْسِدِينَ Demek ki Allah Azze ve Celle onlar arasında adaletle, kısf ile hükmedinmesini emretti. Resulullah da adaletle, kıst olan bir hükümle hüküm verdiği için ardından ayet-i kerimede şüphesiz ki Allah muksit olanları sever diyor. Şimdi Resulullah hüküm vermeseydi, hüküm verdiğinde adaletle hüküm verme noktasında olmasaydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime, ey Muhammed sen onlar arasında hükmettiğin zaman adaletle hükmet, ardından da şüphesiz ki Allah adaletle hükmedenleri sever. Peygamber hüküm verdi, hüküm adildi, hüküm kısk idi, Allah'ın razı olduğu bir hükümdü, o hüküm de recimdi. Ve Allah o rejim hükmünün uygulanmasından peygamberinden memnun olduğunu, razı olduğunu ve Allah'ın muhsitleri sevdiğini, peygamberin de muhsitlerden olduğunu ayet-i kerimede at açık olarak biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Siz kesinlikle onlara kulaklarınızı bile vermeyiniz. Yani onlara tenezzül bile etmeyiniz. Onların rejimi inkar etme ve ifsad etme bu sünneti kaldırma noktasındaki ideolojik davranışlarına ve felsefelerine, mantıklarına kulak vermeyiniz. Hak ortada ve gerçek burada. Eğer esbabınızını tüm yok ederseniz o zaman deriz ki ayet kelimesi kerimede yok. Ama o zaman da ayet-i sorun çıkıyor. de o sorun? Demin gördüğümüz sorundu. Diyorlardı ki, اِنْ اُوْت۪يْتُمْ هَذَا تَغُذُوهُ Eğer bunu, bu size verilirse alınız. وَاِنْ لَمْ تُعْتَوْهُ فَحْذَرُوا Eğer istediğiniz, arzu ettiğiniz size ulaşmazsa ondan sakınırız. Ne yapar? Hemen Allah'ın hükmünü aranızda uydurlar. Devam ediyoruz. Sonra onlara ayrıca soruyor. Hükme razı göstermede, rıza göstermede de itiraz ettiler. Her iki taraftan da nasıl oldu? Önce birbirlerini cezalandırmak isterlerken haklarında ceza verilince de ne yaptılar? İtiraz etmeye başladılar. Şimdi ardından gelen ayet kelime. Hem bu olay hakkında inmiştir, hem de başka meselede borç alışveriş meselesinde, bir kital meselesinde Resulullah hüküm vermek istediği zaman, efendim itiraz edenler olmuş, itiraz edenlere bir cevap olarak iniyor. Ve keyfe, bakınız, burada vav wow harfi var. Vav wow harfi, daha öncekilerle hiçbir bağlacı olmayan, bağlantısı olmayan bir harf. O halde nasıl oluyor? Ve keyfe o halde bunlar itiraz etti Resulullah e, darıldılar ya halbuki Tevrat'taki hükmü uyguladı Allah'ın hükmüydü. Ve keyfe yuhakkimûneke ve'indehumut Tevrat. Onların indinde Tevrat olduğu halde nasıl oluyor geliyorlar da Tevrat'ın hükmine amel etmeyi bırakıyorlar? gelip senin hakemlik yapman istiyorlar. Dikkat edin. Onlar nasıl oluyor da Tevrat yanlarındayken ve o Tevrat'ta recmin ve katlin, kıtalin, öldürmenin cezası, yani el-aynü bil-aynü ve l bil-enf ve l-uzdül bil-uzdün, el-nefsu bil-nefs ayetin başı. Nefis nefse, göz göze kısas var. Ya bu Tevrat'ta yazılır. Biraz sonra görülecek, ileriki derslerimize gelecek mi Şimdi Nasıl olur onların yanında Tevrat olduğu halde, Tevrat dururken fiha o Tevrat'ta hükmullah. Kim diyor Rezmi yok Kur'an-ı Anlaşıldı mı şimdi? Fiha hükmullah. Onda Allah'ın hükmü vardır. hangi de Allah'ın hükmü? Allah Resulü'nün sen onlar arasında hüküm verirsen adaletle hüküm ver, ilah ile hükmeder. <gülüyor> İnallahı Allah muksit olanları sever. Resulullah hüküm verdikten sonra bir daha benzer hükümler, benzer hadiseler gelirse, ardından gelen ayet kelime peygamberi tasdik etti. Sen muksitlerdensin. Sen adaletle hüküm verenlerdensin. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever. Evet, fiha <gülüyor> hükmullah'i. Tevrat'ta Allah'ın hükmü var. Kur'an-ı Kerim biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim onların Tevrat'ı tahrif ettiğini söylüyor. <gülüyor> Öyle mi değil mi? Bakara suresinde, Maide suresinde, Araf suresinde çeşitli yerlerde bunların kitaplarını tahrif ettikleri zikredilir. İşte işte burada söylüyor. <gülüyor> Kelimeyi tahrif ederler. Bu tahrif iki anlamdadır. Bir, olmayan şeyi onun yerine koymak. Bir, o varken onu çıkarmak. İki, onun yerinden kenara götürmek. Arapçada kenar harftır. Onun için harfiyat diyorlar Türkiye'de kazılara. Harfiyat. Kazma. Yani getiriyor hükmü, tabiri caizse hükmü kenara getiriyor, kitabın içinden köşesine doğru götürüyor, götürüyor, götürüyor. O çukur kazdığı yere hattan aşağı, kenardan aşağı bırakıyor hükmü. Hükmü diyor gönderiyor. hükmü amel etmiyor. Dolayısıyla yuharrifûnel kelime min ba'di mevâdihî bir yere onu hakledip iman edip kavradıktan sonra Bakara suresinde onu tarif ederler şimdi bunlar Tevrat tarif etti mi? pekala Tevrat'ı tarif etti de niye allah Teala onlara Kur'an-ı Kerim'de diyecek onlara söyle Tevrat'ı getirsinler ve Tevrat'ın içindekiyle hükmetsinler demek ki Allah Azze ve Celle'nin Tevrat tarif edilmesine rağmen Tevrat'ın içinde tarif edilmeyen ve Allah azze ve celle'nin neshetmediği, yok etmediği, kaldırmadığı, iptal etmediği bir hüküm var ki Allah azze ve celle kitabda diyor ki: "Fiha hükmullah." Ya şu anda bu ayete göre Kur'an, Tevrat'ta Allah'ın hükmü vardır. Ayetini komple Tevrat'ın tamamı için kabul edip Tevrat'ın hak kitap şu andaki düzgün Kur'an'a muadil bir kitap olduğunu söylemek zorundayız. Ya bunu söylemek gerekecek ki bu da Kur'an'ın kendisiyle kendi aslılarıyla çatışır ve Kur'an'a aykırıdır madem ki doğru olan sahih Tevrat bu değildir, o halde Allahu Teala niçin bu bozulmuş olan Tevrat'ın içinde Allah'ın hükmünden bahsediyor? Nedir bu Allah'ın hükmü? Fiha hükmü Allah Onda Allah'ın hükmü vardır. İşte o hüküm der, rejimdir. Öyle ya! Allah resul neyle hükmetti? Hükmedersen onlar arasında kist ile hükmet Kist nedir? Tevrat'ta Allah'ın indirdiği gün işte fiha hükmullah. Fiha ahkamullah demiyor. Onda Allah'ın hükümleri vardır demiyor. Onda Allah'ın hükmü vardır. Ne kire bırakıyor. Tekil bırakıyor. Ama hükmullah deyince marife oluyor. Allah'ın hükmü deyince belirleniyor. Belli bir hükümdür. Belli bir hüküm olunca Kur'an'da başka yerde bilinmesi lazımdır. apacık yazılması lazımdır. apacık yazılı değil. O zaman nedir? Rasul'un yaptığı neydi? İşte o, apaçık yazılmayan ayet, zina ve recim diye yazılmayan olay ayet, peygamberin uygulaması işte. O Allah'ın hükmü. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا bil mu'minin. Onlar ondan sonra senden yüz çevirdi o Yahudiler. Allah'ın hükmü olduğu halde sen hükmü verdin, hükümden sonra senden yüz çevirdiler. وَمَاُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar asla ve hiçbir zaman mümin değillerdir. Hangi hükmü inkar ettiklerine mümin olmadılar? Başka hükümleri tarif etmişler. Ancak bu olay, has özel bir durum. Özel bir hadise, o da nedir? Rejim hadisesiydi, fakat bu genel olarak tüm kitabın ayetleri hükmetmeme noktasında da umumi bir kaydıdır aslında. Yani sebebin nüzulu has olabilir, اَمَا اَلْحُكْمُ بِهِ اَعْمٌ onunla hüküm geneldir, genele teşmil edilir. Demek ki nedir? Kitap ehli arasında zina edenler olursa Allah rahatsızına geldikleri zaman böyle hüküm verilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina edenlere ne yaptı? Bu hükmü verdi. Bazı alimler e, bu konunun tabi biraz teferruatına girmek gerekirse derler ki hüküm bu türlü haklerde ve cezalarda hükmü ancak kim verebilir? İmam verebilir diyorlar. Ee, Tabi bunun dışında geçen gün Malikilerden de naklettik. Bir görüş diyor ki malikilerde isterlerse her türlü hükmü Müslümanlar kendi aralarında razı olduktan sonra insanlar Müslümanlar verebilirler. Fakat hanefilerde öyle değildir. Diğer mezheplerde de İmam Ebu Hanife'ye katılan iştirak eden müştehitler ve görüşler var. Hiçbir zaman hakim olmadan, imam olmadan kişiler katil cezasını, zina cezasını ne yapamazlar? Kendi istekleriyle, kendi e, e, aralarında tayin ettikleri kimselerle cezasını veremezler. Çünkü toplumda fitne ve fesat olur. Onun için hakimin bu işi uygulaması bunun örneği de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi Ebu Hanife'nin ayeti kerimelerde geçen bazı meseleler vardı. Mesela diyor ki ayet-i kerimede lis suht". Onlar suhtu yerler. Suht, e, rüşvet demiştik. Bazı müfessirler e, onu faiz olarak, riba olarak da adlandırmışlar. Zaten faizde ribaya, suhta girmektedir. i̇bn Mesud radıyallahu anh ve Hazreti Ali, Ebu Hanife hüküm, Allah'ın hükmünü uygulamada rüşvet alan kimsenin kafir olduğunu söylemişlerdir. Bir hakim, bir kadı rüşvet aldığı zaman eğer rüşvetle hüküm vermemişse hüküm özellikle bu haklerde cina ve ceza efendim fitallerde ise bunlar da küfür olduğu söyleniyor. Fakat değişik meselelerde Ebu Hanife diyor ki o kadılıktan alınır ve azledilir, şehadeti kabul edilmez. Bu bakımdan dikkat edin, ayet-i kerimeler, sonraki derslerimizde işleyeceğimiz ayet-i kerimelerde وَمَنْ لَمْ yahkum بِأَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونِ var. Kim Allah'ın indirdiği hükümleri ile hükmetmezse, onlar kafirlerin tahkendilikidir. Hatta İbn-i Kesir, en küçük bir işimizde bile bunu, bu ayetin umum olduğunu, Buna dahil olduğunu söylüyor. Yani kurtuluş o kadar zor. Eğer öyle olsa o imamın dediği hakkında ittifak etseydi bizim adımızı atacak yerimiz kalmazdı. Şimdi e, dedik ki Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> rejimle ilgili mesela Nisa Suresi 15-16'da Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَّا تِيَتِينَ الْفَاحِشْتَ min نِسَائِكُمْ فَسْتَشْحِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Sizden fuhuş işleyen kadınlar olursa, fuhuş yapanlar olursa, onlar için dört tane şahit getirin talep etmiş. 4 şahit getirilir. فَاِنْ شَهِدُوا Onlar şahitlik ederlerse فَاَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سِب۪يلًا Onları evlerinde hapsediniz, Allah onları öldürünceye kadar, ölüm onlara gelinceye kadar veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Bir yol, bir çıkış yolu gösterinceye kadar. وَلَذَانِ يَتِيَنِهَا Erkeklerden olan kimseler, o fuhşi işlerlerse, فَاَذُوهُمَا onlara eziyet ediniz. Belirtilmemiş, eziyet feintâbe eğer tövbe ederlerse, ve eslahâ, ve eslah ederlerse yaptıkları kötülüğün yerine iyilikler yapmaya başlarlarsa, fe'âridü onlardan yüz çeviririniz. Yani burada dikkat ederseniz tövbe eder hallerini iyi olursa, eğer halleri iyi olmazsa yine tutulup cezalandırılacaklar, iyi oluncaya kadar onlara eza cefa edilecek. Sabah akşam eza cefa edilecek. İnnallâhâkâne rahime Allah, tövbeleri şüphesiz çok kabul edendir. Şimdi burada bazılar diyorlar ki, burada benim elimdeki mesela Arapça e, derkenar mealli Kur'an'da bile, e, diyor ki kadınlarla kadınlar arasında, ona Arap'ta sihah denir. Kadınlarla kadınlar arasında böyle bir şey olursa, alttaki ayette erkekler erkeklerle erkekler. Şimdi tamam, ayet nasıl olarak kadınların e, fuhuş işledikleri zaman ama فِي مَا بَيْنَهُمْ demiyor veya fîmâ beynahun ne demiyor Ara kendi aralarında demiyor kadınlardan fuhuş işleyen olursa yani Allah azze ve celle burada ayırdı suç orayında yani kadına doğrudan doğruya suç yükleme olayı veya doğrudan doğruya erkeğe suçu yükleme olayını e, ayırıyor yani birisini yüklemiyor kadınlar veya erkekler müstakil olarak kadın olsun ve erkek olsun zina ederlerse yani kadın taifesinde zina eden olursa kim de zina edecek? Erkekler de zina ederler. Erkekler zina ederler, fuhuş işlerlerse kiminle yapmış olurlar? Kadınlarla yapmış olurlar. Ama bazıları müfessirler diyorlar ki efendim kadınlarla kadınlar hakkında 35. ayet, 15. ayet 16. ayet erkekler erkekler arasında. Şimdi biz bu ayet indi ama bu ayetin sebebin huzuruna dair bir olay bilmiyoruz. Yani iki tane kendi kendilerine aralarında fuşyeden iki tane kadınla kendi kendilerine fuşyeden Lut beni e, Lut kavminin yaptıkları fuşü işlerini iki tane erkeğin peygamberimize getirdiğine dair bir şey bilmiyoruz. Yani onlar hakkında böyle bir had cezası uyguladığını, vurduğunu bilmiyoruz. Ama dedi ki kim böyle yaparsa onları öldürün dedi. Kim beni yani Lut kavminin e, işlediği fiili işlerse onları öldürün dedi. Ahmed'in hanbele rivayet edildi. Kim onları işlerse bu fiili o kişileri öldürün diyor. El failu'l mef'ul. Faili de mef de öldürün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada şöyle bir şey var. Allahu Teala erkeklere ayrı, kadınlara ayrı zikretti ama zikredilen fiil bir tane. Fuhştur zinadır. O da erkek ve kadınlar arasında cereyan eden gayrimeşru bir olaydır. Dolayısıyla kadınları ayrı zikretmesi, erkekleri ayrı zikretmesi, kadınlar kendi kendilerine fuhuş ederlerse, erkekler de kendi kendilerine fuhuş ederlerse şeklinde ayetin zahirinde anlaşılır ama asıl Allah'ın maksadı, muradı Allahu alem diğeridir. Niye diğeri diyeceksiniz? Eğer diğeri olmasaydı Nur Suresi'nde Allahu Teala şöyle demezdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Suresi 18. Cüz, ikinci ayet. Ezaniyetu ve zani, fajldu kulla waheed minhuma míate Zani, zani olan kadını, zani olan erkeği ne yapınız? Yüzer sofa ile dövünüz. Öbür taraftan Nisa suresinde 15. ayette, 16. ayette <gülüyor> fuhuş işleyen kadınları وَاللَّا تِيَتِينَ الْفَاحِشَةَ min nisaikum Sizin kadınlarınızdan fahişe işleyen, itiyan eden olursa bekârım evrimi zikretmedi. Değil mi? وَاللَّذَانِي يَأْدِيَانِهَا minkum Sizden, erkeklerden o fuhuşu işleyen olursa yani söz konusu olan fiil bir tane. <gülüyor> Peki ya, fiil bir tane olur da nasıl erkeklerin arasında ayrı, kadınların herkes arasında ayrı olur? <gülüyor> olur mu? Yani bir erkek bir kadına gidip zulm, şey, fuhuş etse başlayınız. Bu fiilin adı neyse bir kadın da bir erkeğe gelip bunu yapsa bunun adı aynısıdır. Değişen bir şey yok ki. Yani ha buradan gidip oradan suyu alıp içiyorsunuz. Birisinin elinden ha o suyu getirip sizin elinize burada veriyorsunuz bu suyu içiyorsunuz. Fiil aynı değil mi? İçme olayı tahkik ediyor. Dolayısıyla kadınla erkek arasındaki olay izlendi Öyle olmasaydı misasız Nur suresi şöyle demezdi. mi? Yüzer kırbaç vurunuz zina eden kadına verken. Bitti burada ikisini beraber cikleti bakınız. Ve ilginsir. Nur suresi, Nisa suresinden çok sonra inmiştir. Maide suresi de hepsinden sonra inmiştir. Önce Nisa suresi, sizin kadınlarınız fuhuş işlerlerse, sizin erkeklerinizden, tamam mı? O fuhuşu işleyen olursa, ikinci ayette doğrudan doğru Lut kavmini fiili yaptığına delalet ediyor da, ama birinci ayette, Nisa 15. ayette, iki tane kadının doğrudan doğruya fuhuş ettiğine delalet olmakla beraber, bunun tevhili de mümkün. tefsiri de mümkün. Niye? Nur suresine bakarak söylüyoruz. Ha iki tane erkek 16. ayet kerimede Nisa suresinde orada iki tane erkek fuhuş işlerse orada ne delalet ve ledâni ye'tiyânihâ minkum orada ne vardır? Delalet vardır. Ha biz bu müfessirlerin dediklerini reddetmiyoruz, inkar etmiyoruz. Yani kadınla kadın arasındaki fuhuşla erkekle erkek arasındaki fuhuş aynı şey. Ve cezası aynı olmuştur. ikisinde eza cifadır. Biz bu tefsiri inkar etmiyoruz aşağı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nedir? Nisa suresi ile Nur suresi arasında bir benzerlik oldu, hükümlerin birleştirildiği, yani kadınla kadın, erkekle erkek ilişkilerinin, erkekle kadın, kadınla erkek ilişkisinin hükümünün teke indirildiğini görüyoruz. Onları ne yapınız? Onlara güzel kırbaç vurunuz. Ve la ta'khudhukum bihima rafatan fi dinillah. Sakın ha sakın onlara Allah'ın dininde dini konusunda, Allah'ın hükmü konusunda merhamet ve onlara şefkat etmek sizin kalbinize girmesin. E peki ya, nasıl nasıl Allah merhamet etmememiz istiyor, şefkat etmememiz istiyor? Onlar hakkındaki esas en büyük şefkat, en büyük şefaat onlar hakkında Allah'ın dediği cezanın uygulanmasıdır. Ceza uygulandı mı günah kalkıyor. Eğer onlara acıyorsak, aslında gerçekten şefkat ediyorsak onlara o cezanın uygulanması lazım. Yani zahirden o re'fet dediğimiz yani onlara yumuşak davranmal, efendim yani ceza uygulamaktan kaçma gibi bir durum sakın ha sakın sizin içinizden geçmesin. Niye? Çünkü asıl merhamet Allah'ın merhameti. Asıl şefkat Allah'ın şefkati, Asıl adil olan hüküm kimidir? Allah'ın hükmüdür. Sakın ha hükmü uygulamaktan kaçınmayın. Eğer siz, arkasından diyor ki, وَلَا تَخُوذُكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, imanı şartı, cezayı uygulamak zorundasınız. Uygulamazsanız Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyorsunuz. Onun için ne dedi? Maide suresinde ve men lem yahkum bima anzalallah fe ulakeh mukafirun Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse hüküm kuvveti kudreti olduğu için